Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahirabbil alamin. Özcela ve Selamü ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alihi ve Sahibhi Ejmeyin. Salu ala Rasulüna Muhammed. Salu ala Tabib Gülübina Muhammed. Salu ala Şefiğ Zübünina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. مَا أَصْحَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ Allah. وَمَا أَصْحَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكْ صَدَقَ اللّٰهُ رَزِيمُ Değerli kardeşlerim, bugün de itikadi bir konuda kader hakkında konuşacağız. Biz Müslümanların özellikle ulu orta değişik mecralarda dalış yaptıkları ama hiçbir faydası olmayan tartışma konularından, Dalınan konulardan birisi de kader konusudur. Kader konusu özellikle itikadi alanlarda fazla bilgiye sahip olmayan bir toplum için gerçekten yıkıcı sonuçlar doğuran, insanı ümitsizliğe, olumsuzluğa sevk eden, yaptığı kabahatlere meşru zemin hazırlayan ve kendisini ...mecburiyete terk etmiş bir görüntü vermektedir. Bunun içindeki Müslümanların böyle ihtisas gerektiren alanlarda, kader gibi konularda ulu orta konuşmaması, bu konuları ehline bırakması gerekir. Biz de bugün konuya fazla dalmadan sadece kısa bir temas olarak bazı kaderle ilgili konulara değineceğiz. Tabii ki kader anlayışımızda çok çetrefilli bir konu olduğu için bunun gerçekten dalınıp müzakere edilip onun eline boyuna hemen her yerde konuşulması tabii ki toplumumuzda var olan çarpık bir anlayışın kemikleşmiş bir hatanın bir yansıması olarak karşımızda. Bunun içinde insanlar Başlarına gelen musibete, felakete de sabredemedikleri, rıza gösteremedikleri gibi yaptıkları yanlışlığın da faturasını allah Teala'ya kesmekteler. Sanki kader böyle takdir ettiği için sanki bu yanlışı yapmasında kader neticesiyle haşa allah Teala'yı sorumlu, suçlu tutarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Böylece de imani noktada da zayıflamış oluyor. Bunun için öncelikle kader kelimesine ele aldığımızda bilelim ki kader kelimesi demek bir işte ölçüp biçmek, karar vermek, şekil vermek, hüküm vermek, sonra herkese payını vermek anlamlarına gelir ki genel itibariyle bu anlamı zaten istilahi terim olarak da kullandığımız anlamdır. Kader kelimesi Allah Teala'nın ezeli ve ebedi mülkün sahibi olarak varlıklar üzerine verdiği her türlü karardır. Allah Teala başta da okuduğumuz ayette de buyurduğu gibi bir başka ayette de اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ Biz her şeyi bir ölçüyle yaratmışız buyuruyor. Yani kader aynı zamanda bir ölçüdür. Bu ölçü Allah Teala'nın insanlığa takdir ettiği yaratılışta verdiği bir hükümdür. Onun içinde burada kader ve kaza arasında da şöyle bir ayrıntı vardır ki kader bir işin hükmünün verilmesidir. Allah Teala bu planlayıcı olarak kaderi takdir eden odur. Kaza ise o hükmün infaz edilmesidir. O Allah Teala her ne karar vermişse bu karar uygulandığı takdirde bu da kaza yerine gelmiş demektir. Bu noktada özellikle tarihten gelen yanlış anlaşılma, yanlış düşünceler sonucunda farklı tefrikalar ortaya çıkmış ki, Bunlardan ifrat ve tefrit yapmak, ileri ve geri aşırılıkta bulunmak son derece yanlıştır. İşte bu ifrat ve tefrit neticesinde, aşırılık neticesinde ortaya çıkan iki önemli fırka vardır. Bunlara kaderiyeciler denir, bir de cebriyeciler vardır. Cebriye dediğimiz grup bu anlayışın, bu düşüncenin sahipleri Kader neticesinde yeryüzünde her şeyin cebri olarak, zorunlu olarak yapıldığını düşünürler. Onun için de derler ki, insanoğlunun dünyada bir yaprak kadar suyun üzerinde kımıldayan, hareket eden bir yaprak kadar değeri yoktur. İnsana her şey önceden takdir edilmiştir, onu gerçekleşiyor derler. Cebriye anlayışı böyle bir yanlış anlayıştır ki bu anlayışla insandaki cüz'i iradeyle yok kabul edilir. İnsan mecburdur, her şeyi yapmak zorundadır derler. Cebriye mecbur zaten aynı kökten gelir. Diğer akım ise kaderiye akımı ise onlar da bu noktadaki gevşekliği çok aşırı çok ileri götürmüşler. Onlar da demişler ki İnsana Allah Teala o kadar çok irade vermiştir ki aha yaratıcılık rolü de vermiştir. İnsan kendi eylemlerinin, kendi amellerinin yaratıcısıdır demişler. Bunlar da bu noktada her haricerde ileri gitmiş. Dolayısıyla da kaderiye anlayışı da cebriye anlayışı da yanlıştır. Önemli olan ehli sünnetin kader anlayışıdır ki ona şimdi değineceğiz. Önce değerli kardeşlerim, şunu da bilmemiz gerekir ki Allah Teala, inna kulle şeyin halak nahu Yeryüzünde her şeyi bir ölçüyle yarattık buyuruyordu Allah Teala. Dolayısıyla dünyada varlıkta kainatta hiçbir şey tesadüf değildir. Her şey Mükemmel ve muazzam bir ölçü içerisinde yaratılmıştır. Önce bunun ısrarla altını çizmemiz gerekiyor. Bunun insanın oluşumunu mu düşünürsünüz, bitkilerimi, diğer canlıları mı, bir arıların bile e, al, bal yapma şekline bakarsanız, yine kainattaki gökyüzüne, insanın vücudunun her bir azasına her birinin büyük bir mükemmelliyet içerisinde yaratıldığını görürsünüz. Ve bunlardan da anlaşılır ki kainat kendi kendine tek başına yaratılmış değil, Allah Teala'nın bir planlayıcı tarafından yaratılmış, her şey mükemmel ve muazzam bir ölçüde takdir edilmiştir. İşte onun içinde inançsız bir insan, inançsız bir insan, Kainattaki bu kadar çok incele baktığında der ki... bu kainat müthiş bir mühendis tarafından iyi planlamalarla yaratılmıştır. Dünya ile güneşin arasındaki mesafe şu kadar uzaklıkta... ama bir milim önde veya arkada olsa çok az bir ileri veya geri almış olsa... hayatın duracağını yine kaç yüz milyon mesafe uzaktaki... Küçük mikroskoplarla, teleskoplarla yaptığı incelemeler gibi insanın halen bugün bile tespit edemediği, halen bugün bile duyduğunda şok geçireceği bilgilere sahip olması bu yüzdendir. Çünkü kainatın bir yaratıcısı vardır. Kainatın yaratıcısı kainatta hiçbir şeyi boş bırakmamıştır. Basit bir tane çubuk, kuru çubuğu ekip. İçerisinden türlü türlü meyveler veren, yaratan, halk eden, insanların hizmetine, insanların nimetine sunan Allah Teala'dır Ki biz bu bitki gibi, Kainat gibi, canlı alemi gibi olaylarda değil, insanın kendi eliyle yaptığı işlerde de aslında ölçüyü görürüz. Mesela insan en hurda bir Yığıma bina yapacak olsa, hiç mühendislik hesabı yapmamış olsa, yeterli temel vesaire olmasa, üst üste kat çıkacak olsa bile yine de göz kararı da olsa birilerini getirir, birilerini getirir, şöyle bir göz ucuyla inceleme yapar. Acaba bunu götürür mü, götürür Dolayısıyla insanın kendi eliyle yaptığı işlerde de ölçü olduğu gibi, ölçüye muhtaç olduğu gibi Elbette ki kainatta da her şeyin bir ölçüsü vardır. Her şey bu ölçü çerçevesinde yaratılmıştır. Tabii ki insanın bu meyveleri bile düşündüğünde her meyvenin kendisine has bir tadı ve bu tadın insan vücuduna sağladığı katkılar ve insanın bu meyvenin oluşumundaki içerdiği malzemeleri, içerikleri düşündüğü takdirde kainattaki en küçük bir düşüncesi bile bu alemin başıboş yaratılmadığını hiçbir şeyin tesadüfe bırakmadığını bırakılmadığını en iyi şekilde görür burada kaderle ilgili bilmemiz gereken düşünmemiz gereken en önemli şey şudur ki Allah Teala kainatı yaratmıştır onu dilediği gibi yaratmıştır ve kendi ilmi ezelisi neticesinde buranın nasıl yaratılmasını uygun görmüşse öyle yaratılmıştır. Bize düşen ancak anlamadığımız konularda hikmet aramaktır. Allah Teala hikmeti gereği kainatı böyle yaratmıştır. Bu anlamadığımız şeyler de böyle olmuştur. Ve aynı zamanda şunu da biliriz ki kainat bir sünnetullah gereği yaratılmıştır. Öyle işleri de tesadüfe bırakmamıştır. Çünkü bu muhteşem düzen büyük bir ahenk içerisinde yürüyen bu düzen sahipsiz değildir. Bu sahibi bunu da bir kurallar çerçevesi içerisinde yaratmıştır. Değerli kardeşlerim kaderle ilgili çok iyi bilmemiz gereken hususlardan birisi de şudur ki insanın kader anlayışı kendi cüz'i iradesi, cüz iradesini yok etmemelidir. Allah Teala külli iradeyi kendisine aldığı gibi cüz'i iradeyi de kullarına vermiş. İnsana kainatta sorumlu bulunduğu sınav süresi içerisinde özgürlükler vermiş. Bu konudaki karar mekanizması Allah Teala'nın yet verdiği yetki çerçevesinde insandadır. Onun için de insan kendi iradesiyle yaptığı işlerin hesabını verir. Bundan dolayı yaptığı işler eğer müsbetse ecrini alır, menfi ise bunun karşılığını görecektir. Allah Teala ayet-i kerimede buyurur ki <gülüyor> Allah sizi de sizin yaptıklarınızı da yaratmıştır. Elbette yaptığımız işlerle ilgili Yaratma Allah Teala'ya aittir Ama insanı da insanı da özgür iradesiyle bu yaptığı işlere seçme imkanı vermiş Dolayısıyla da insanı bu yaptığı işlerin neticesinde de sorumlu tutmuştur Dolayısıyla insan mükellef olmuştur Ama eğer insan yaptığı işteki sorumluluğu tamamen Allah Teala'ya bırakır zorunlulukla yaptığını düşünürse zaten o zaman farklı bir anlayış içerisine gitmiştir. Başka bir ayette Allah Teala bu konuyu izah ederken buyuruyor ki: "Me asabe kemin hasenetin fe min Allah. Sana ulaşan her iyilik Allah'tandır. Ve me asabe kemin seyyietin etin femin nefsik. Sana gelen her kötülük de kendi nefsindendir." Tabii ki Allah Teala'nın buradaki yaratması İyi insanların lehine olacak şekilde Allah kendi lütfuyla vermiştir. Kötülüğü ise insanın kendi nefsi seçimi neticesinde yine insana vermiştir. Onun için de kainatta, yaşantısında, hayır içerisinde bulunan hidayet üzere olan insanların bunu Allah'ın kendilerine aynı zamanda bir lütfu olduğunu bilmesi gerekir. Bundan dolayı da Allah Teala'ya şükretmesi gerekir. Bir insan kendi aklıyla değil, Allah Teala'nın kendisine lütfu ile de buraya gelmiştir. Bunun için de insanın kadere, anlayışı, bakışı şöyle olmalıdır. Geçmişte yaşadığı, mazide kalan olaylarla ilgili demelidir ki bunlar Allah'ın takdiridir. Allah Teala böyle takdir etmiş, bundan dolayı bu yaşadıklarım böyle gerçekleşti diyecek. Çünkü insan eğer yaşadığı mazide kalan olaylarla ilgili bu takdir değil de kendi ihmaline veya kendi başarısını görürse her halüken yanılgıya düşer. Birinde kibre gurura düşer, diğerinde evhama gider. Yapacağı iş inancını yitirir. Allah Teala böyle takdir etmiş. Ve böyle dediği zaman da yaşadığı olumsuz işler için kendisine büyük bir teselli gücü bulur. allah Teala böyle takdir ettiği için böyle oldu der ve yaşadığı belalara da üzüntülere de hüzne de bir teselli bulur. Kalbini huzur ve mutmain olarak hisseder. Huzur içerisinde olur çünkü Allah takdir etmiştir. En büyük güce teslim olmuştur. Bunu bildiği zaman kabul edemeyeceği bir şey kalmaz çünkü Allah Teala der ancak geçmişteki anlayış böyle olmakla beraber geleceğe dönelik yönelik bakışı ise istikbal için gelecekte olması muhtemel olaylarla ilgili de o elleaysel insani illama sa insana ancak alın terinin gayretinin ...çalışmasının karşılığı vardır... ...bu ayeti düşünmelidir... ...onun içinde... ...ben yatayım... ...durayım... ...Allah Teala ne takdir etmişse o olacak demeli... ...dememeli, bilmeli ki... ...insana ancak... ...alın terinin karşılığı var... ...eğer çalışırsam... ...çalıştığımın karşılığını Allah Teala... ...bana verecek... ...çalışmazsam da vermeyecek... ...iyle çalışırsam... ...karşılığı iyilik olacak... Kötüle çalışmışsam da karşılığı kötülük olacak. Mazide Allah'ın takdiri deyip teslimiyet göstermeli, rıza göstermeli. Gelecekte ise bunu ancak kendi alın teriyle olacağını düşünerek bu işin içinden sıyrılmalıdır. Dedik ki kader hususunda insanların kendilerini çok... Bu konuya böyle derin bir konuya dalmaması ki imanların tehlikeye düşürebilecek evhama kapılacak konulara girmemesi gerekir. Bu Ebu Hanife Hazretleri zamanında da İmam-ı Azam'da da böyle olmuş. Kendisi etrafında bulunan insanları kader hususunda konuşmaktan men edermiş. Sakın bu konulara girmeyin dermiş ama kendisi de ...bu konularla ilgili insanlara bilgi verilmiş ki... ...demişler ki ya İmam... ...sen hep bizi kader konusunda konuşmaktan frenliyorsun ama... ...sen kendinde konuşuyorsun... ...nedir bunun hikmeti, günah mı ki? Günahsa sen de yapma... ...veya biz niye konuşmayalım dediğinde... ...buyurmuş ki İmam-ı Azam Hazretleri... ...ben başımda kuş var gibi konuşuyorum... O kuş her an uçacak diye de korkuyorum. Çok temkinli davranıyorum. Olur ki herkes bu konuda sizler dikkat edemezsiniz. Onun için sizin benim başımın üstündeki kuşu kaçıracağım endişesiyle çok dikkatli davranıyorum. Sizler edemezsiniz diyerek insanlara da bu konudaki hikmeti söylemiş. Yani demiş ki boşuna konuşmayın. Bu konuları konuşmak... İnsanlara fayda getirmez. Çünkü bilmediği konuya daldığı an hemen imani, itikadi bir konu olduğu için insanı evhama sevk eder. Batıl yanlış düşüncelere sevk eder. Böyle düşüncelere sevk edince de faydadan çok zararlı görmüş olur. Ama değerli kardeşlerim başta da söylediğim gibi insanın Allah Teala kendisini yaratmıştır. İnsana cüzi bir irade vermiştir. İnsan kendi iradesiyle işleri yapar. Ama insan yaptığı işte kötülüğü yapıp da eğer faturayı Allah'a kesmeye kalkışırsa o zaman yanlış yapmış olur. İşte öyle olduğu zaman insan katil olduğunda der ki ben işte kaderimde katil olmakta varmış. Zaten ...meyhaneye de gidiyorsa, haramlar da işliyorsa... Ben de bu yazılmıştır. Ve günah işlemesini de kolaylaştırır. Ama bilmeli ki Allah Teala kendisine irade vermiş... ...ve Allah Teala kendi ifadesiyle... ...İnnallâhe lâ yazlimu miskale derrah... ...insanlara zerre kadarı da haksızlık yapmaz. İnsana kaderi de kendi yaşantısına göre tecelli eder... Nasıl ki bir öğretmen insanın çok az bir süre çalıştırdığı bir ay bile öğretmenlik yaptığı bir öğrencisinin durumunu sezer, bilirse sene sonunda sınavlarda ne alacağını hissederse bir ateş bir Allah Teala'da insanın nasıl davranacağını bilir. Bunu bilmesi insanı ona zorlaması anlamında değildir. Bu ilmi ezeliği de Allah Teala'nın bir takdiridir ama insanın da buna göre gayret etmesi gerekir. Bunu şöyle bir misalle de ifade edebiliriz. Bir insanı düşünün ki bir bugün toplumda böyle yüksek binalarda insanlar yaşıyor. Bir 7 katlı, 10 katlı bir binası olan birisi ise herkesi davet etse dese ki bakın bu katlardan hepsine istediğiniz gibi gidersiniz. Sadece son alttaki iki kata girmeyin Buralar tehlikeli maddelerle dolu Buraya davet edilen insanlar da Ev sahibinin davetine icabet edip Eğer ev sahibinin saygı gösterirlerse Aynı ev sahibinin davranmalarını gerektiği gibi davranırlar Üst kata giderler Üst katlar nerelerdir Nimetlerin olduğu yerlerdir Dünyanın kendisidir ama dünyayı yaratan ev sahibi şu altlara girmeyin, şu günahları işlemeyin dediği zamanda zorla giderse asansörün düğmesine basıp istediği yöne giderse bunu yapan insan ne yapmış olur? Ev sahibinin talebine uygun şekilde hareket etmediği için asansörün istediği düğmesine basma imkanı varken yasaklanan yerlere gittiği için kendi tercihiyle kendi tercihiyle yanlış işleri yapmış olur. Onun için de karşı karşıya kalacağı kötülüklerden de kendisi sorumludur. Allah Teala da kainatı böyle yaratmıştır. İnsana yapacağı ve yapmayacağı her şeyi önüne vermiş. Sonra da sonra da demişti ki sen hürsün. Bunun yaptığın ve yapacağın işlerin karşılığında da ...hesaba çekileceksin... ...bir e, rivayet-i ...peygamberimiz... buyurur ki... ...bismillahillezî... ...lâ yadurru mâ asmihî şey'ün fil ardı... ...velâ fissemâ ve huvessemî'ül alîm... ...bu ay peygamberimiz çok yaparmış... ...bunu da ashabına tavsiye edermiş... ...Hazreti Osman'ın oğlu Eban da... ...bu rivayet... ...bu hadisi rivayet edenlerden birisi... ...ferce yakalanmış... Ferç olduğunda demişler ki ya sen bu duayı hep söyleyen sendin. Bu duada hani Allah'ın ismiyle başlanıldığı zaman gökyüzünde ve yeryüzünde hiçbir şey zarar vermez diyor. Bunu söyledi, bunu Peygamberimizden rivayet eden sendin. Niye böyle oldu dediğinde diyor ki ben hayatım boyunca bunu hiç eksik etmedim. Her sabah bu duayı okudum ama ferç olduğum gün bunu unutmuştum. Dolayısıyla da böyle bir duayı Peygamberimiz irad ettiğine göre bu tür duaları yapmak da nihayetinde Allah Teala'nın ilmi ezelisine engel değildir. İnsanın önü açıktır. Onun için de insanın buna uygun hareketi gerekir. Bir hadis-i şerifte Peygamberimiz insanın yaratılışını anlatıyor. Diyor ki sizden biriniz yaratıldığı zaman ana rahmine düşer. Orada 40 günde Derlenir, toparlanır Daha sonra ikinci 40 gün içerisinde pıhtı haline gelir Daha sonra Bir müddet daha bekledikten sonra Bir 40 gün daha parça et olur ki O zaman Allah Teala Bir melek gönderir Daha ana karnındayken Dünyaya gelmeden Bu melek diyor O insana önce ruh üfler Sonra da Sonra da o insanla ilgili dört şeyi yazar. Neyi yazar? Birincisi rızkını. Ölünce dünyaya gelip ölünceye kadar ne kadar rızık elde edecekse oradayken o yazı melek tarafından yazılır ve bildirilir. Bu insanın rızkı bu kadar. İkinci olarak eceli yazılır. Ne kadar yaşayacağı saniyesine kadar bildirilir. Tabii ki insanların en büyük nimetlerinden birisi de bilgisizlikleridir. Bu tür konularda bilgi sahibi olmayışlarıdır. İnsanın uzun bir süre yaşayacak bile olsa garip, her gelecek yakındır dendiği gibi kilo, kronometresi çalışıyor olsa şu kadar yılım kaldı, 13 yıl, şu kadar saat, şu kadar dakika insan bu korkudan, bu acıdan yaşayamaz. Allah Teala'nın da bir lütfudur. Birincisi insanın rızkını, ikincisi ecelini, üçüncüsü insanın amelini yazar. Neyi yazar? Dördüncüsü de, üçüncüsü amel olarak neler işleyeceğini, sonra şakı mı, sahip mi, iyi mi, kötü mü, Müslüman mı, gayrimüslim mi olacağını, nasıl bir insan olacağını da yazar. Ve insanda... E, bu kendisine yazılan hadis-i şerif devam ediyor. Kendi bunu yazar. Daha sonra da diyor Peygamberimiz Allah'a yemin ederim ki sizden birisi hayatı boyunca cennetlik işler yapar da cennetle arasına bir zira bir adım kalıncaya kadar ama o bir adım son adımda cehennemlik yazılmış da Hayatı boyu cennetlik iş yaptığı halde son adımı cehennemlik yapar, cehenneme gider. Yine sizden birisi hayatı boyunca cennet, cehenneme uygun işler yaptığı halde, cehennem ehlinin ameli gibi amel işlediği halde ve kendisiyle cehennem arasında bir zira, bir adımlık mesafe kaldığı zaman... ...ona eğer iman yazılmışsa, o son bir adımda ise cennet ehlinin amelini işler ve cennete gider. Onun için de ne yapmalı? Bir insan hayatı boyunca akıbetinin hayır olması için dua etmeli. Son nefesinin imanla gitmesi için devam etmeli. Tabii ki insanın hayatı boyunca çabası da son nefesi içindir... Son nefesi de esas itibariyle hayatı boyunca yaptığı işlerin neticesidir. Yani iyilikler sonuçta iyilik olarak karşısına çıkar. Peygamberimize bir kişi soruyor. Ya Resulallah diyor ben Müslüman olmadan önce çok cömertlik yaptım, hayır hasenat yaptım. Peki diyor bugün Müslüman oldum. O eski dönemde yaptığım işlerin bir karşılığını görecek miyim? buyuruyor ki peygamberimizde sen zaten bugün o dönemde yaptığın iyiliklerin neticesinde Müslümansın. O dönem iyiydin, iyi olduğun için bu sonuçta karşı karşıya kaldın. Onun için bu konuyu başka bir hadiste de e, kısaca izah etmeye çalışalım. Hazreti Ali Efendimizden rivayet edildiğine göre diyor ki bir gün peygamberimizle birlikte peygamberimizle birlikte Cennetül Bahî mezarlığındaydık. Orada bir sahabe defnedildi. Peygamberimiz de üzüntülüydü. Sonra hepimiz toplanmışken peygamberimiz eline bir çubuk aldı. Yerde çizgiler çizdi ve bize kadere anlattı. Bize o zaman şunu anlattı. Dedi ki: Sizden hiçbiriniz yok ki her birinizin Allah Cennette de cehennemde de yerini yazmış olmasın. Her birinizin cennette ve cehennemde yeri yazılmış. Eğer kendisi iyi ameller işlerse e, cennete kötü amel işleyen cehenneme gidecek. Tabi sahabeden birisi bunu dinleyince Ya Resulallah, E madem e, insanın şakıyı mı sahip mi olduğu yazıldı ise Öyleyse biz niye çalışalım ki boşuna gayret etmeyelim? dediğinde peygamberimiz o şahsa cevaba buyurdu ki فَكُلُّنْ مُيَسَّرُونْ بِمَا خُلِقَانَهُ Herkes yaratıldığına kolay kılınmıştır. Her insanın her insanın tabiatı neye uygunsa yaşantısı neyse allah Teala da ona onu takdir etmiştir. Onun içinde onun içinde bir insanın İyilikleri kendisine kola gelmesi için gayret etmeli. Bu kendisine layık olduğu için, allah Teala bunu uygun gördüğü için, iyilik gereği olduğu için o insana iyiliği takdir etmiş. Keza kötülükte de, şakavette de allah Teala o insan bunu hak ettiği için o kaderi kendisine yazmış olur. Bundan dolayı da Peygamberimiz Allahümme ehsin âgıbetene fil umûri kullihe... Bu acilnamen hizzi dünya ve azab-ı diye dua edermiş. Ya Rabbi, işlerin hepsinde akıbetimizi hayır eyle. işimizi hayır eyle diye bunun için dua edermiş ki Hazreti Ali de bu hadisin devamında şöyle anlatıyor. işte peygamberimizin bu sözlerini orada bulunan sahabeler duyduktan sonra hepsi de hepsi de heyecan içerisinde kendilerini ibadete verdiler. Demek ki bizim Şak'ı mı Said mi olacağımız Yani bizim Hangi yolda yürürsek O yol bize takdir edilmiştir Düşüncesi içerisinde Biz gayret etmeliyiz dediler Ve daha çok ibadet etmeye başladılar diye Hazreti Ali hadisin sonunda böyle yorumluyor Değerli kardeşlerim tabii ki Bir insanın Tedbir takdiri bozmaz ama Bir insanın tedbir alması da takdire karşı gelmesi anlamına değildir. allah Teala bir şeyi takdir etmişse o şey muhakkak olacaktır ama insanın tedbiri de tedbiri de belki takdiri tedbir ile takdir değişecektir. Şöyle bir misal verelim. Bir gün Hazreti Ömer bin Hattab Hazreti Ömer ordusuyla birlikte sefere çıkmış. Tam Şam'a gelmişler ki orada orada Ünlü komutan Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazreti Ömer'i karşılıyor. Ve tabi ki o da Hazreti Ömer'in bir komutanı. Hazreti Ömer'in orada bunları karşılayan komutan olarak diyor ki Ey halife ya emir müminin orduyla buraya geldik ama bak diyor Şam'da veba hastalığı var. Bu orduyla ile birlikte buraya girildiği takdirde Ordu'nun da canı tehlikeye atılmış olacak Tabi Ebu de aslında Seferden vazgeçilmesi anlamında değil O lidere bilgi vermek gerekir Komutana bu konu bilgi verilmeli Bundan saklanmamalı düşüncesiyle Hazreti Ömer'e durumu arz ediyor Hazreti Ömer Efendimiz de Şam'da veba olduğunu duyunca Büyük bir orduyla gelmiş Ordunun canını tehlikeye atacak Hemen e, istişare yapmaya Karar veriyor Orada bulunan Yanındaki adamlara Seslenerek diyor ki Bana ilk muhacirleri çağırın <gülüyor> Çağırıyorlar muhacirlere Onlarla istişare ediyor Tabi bir grup insan Herkesin farklı farklı Düşüncesi var bir grup diyor ki evet ey halife doğrudur bugün ordunun canını tehlikeye atmamak gerekir bunu. ama bir insan da sefere çıktıktan sonra azmedip kararlılıkla yürümesi gerekir. Bu saatten sonra dönüş uygun değildir. Kesinlikle karar verdin devam et diyor. Karşı grupta diyor ki hayır göz göre göre kendimizi tehlikeye atamayız burada dönülmesi daha evladır. İki grup kararsız kalıyor. Farklı görüşler var. Biraz sonra Ensar'ı Medine'li Müslümanları çağırıyor Hazreti Ömer. Siz gidin diyor. Bunları gönderip Ensar'la istişare ediyor. Aynı şekilde onlar da ikilem içerisindeler. Bir grup devam edelim seferimize. Bir grup da hayır geri dönerim diyor. Onlar da yine kararsız. Tabi Hazreti Ömer bunlara da tamam siz de gidebilirsiniz deyip onları gönderiyor sonra diyor ki bana Mekke'nin fethinden önce Medine'ye Medine ilk hicret etmiş olan yaşlı muhacirleri çağırın onları çağırdığında onlar hiç aralarında ihtilaf etmeden hepsi de ittifak içerisinde kesinlikle bu anda Şam'a gitmemiz yanlış olur orduyu tehlikeye atmayalım dönelim diyor Tabi Hazreti Ömer Efendimiz de Bu cevaba memnun oluyor Arzu ettiği Kendi fikri de bu yönde Bunun üzerine orduya haber salıyor Diyor ki ey millet hazır olun Ben sabah hayvanın sırtında olacağım Binağının sırtında olacağım Siz de binin Hep beraber döneceğiz Tabi Ebu Ubeyde tekrar geliyor Halifenin bu kararı karşısında üzülüyor. Diyor ki ya Emine'nin sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Kader neyse o olacak dediğinde Hz. Ömer Ebu Ubeyde'ye bu cevabı yakıştıramıyor. Diyor ki ya Ebu Ubeyde keşke bunu senden duymamış olsaydın. Bunu söyleyen sen olmasaydın. Evet biz Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz bu da Allah'ın bir kaderi. Allah bize dönmeyi de kader olarak yazmış. En Allah Teala'nın ilmi ezeli'sinde var bu e, en sondaki dönüş. Onun içinde devamende diyor ki düşün ki senin bol miktarda deven olsa develeri götürüp de bir meraya utlatacak olsan merada da iki tane alan var. Bir taraf tamamen çorak bir arazi hiç Yeşillik olmayan bir tarafta yem yeşil hayvanları doyuracak bir yer Sen götürüp de e, Çorak bir yerde mi sularsın yoksa yeşillik bir yerde mi hayvanları yemlersin ve sen bu hayvanları Çorak yerde de yemlemiş olsan Allah'ın e, kaderidir Ye, Yeşillik olan yerde de hayvanlar yemlesen Allah'ın bir kaderidir ama sen bir seçim yapıyorsun. Böylece de Hazreti Ömer ordusunun olduğu gibi geri çekiyor. Daha sonra da Abdurrahman İbni Avf Hazretleri, Ashab-ı İhram'ın büyüklerinden demek ki o bu istişareleri yapıldığı esnada piyasada yok başka işleriyle meşgulmuş ki ordunun dönüş kararı aldığını ve buna muhalefet edildiğini de duyunca Ebu Beyden'in farklı şey söylediğini durun diyor. Bu konuda bende bir bilgi var. Ben peygamberimizden bizzat şunu işittim. Buyurdu ki peygamberimiz bir yerde veba olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyiniz. Şayet bir yerde veba çıkar ve siz orayı da iseniz de oradan çıkmayınız. Peygamberimiz tam anlamıyla bugün karantina uygulaması dedikleri hadiseyi o günden ...koymuş ortaya. Bir yerde veba varsa girmeyin. Göz göre göre kendinizi tehlikeye atmayın. Tedbirinizi alın. Ama veba olan yerden de dışarı çıkmayın diyor. Çünkü siz çıkarsanız... ...bu hastalığı başka yerlere de yaymış olursunuz. Peygamberimizin de... ...tıbbi nebevi açısından da... ...bir mucize yönünü... ...görmüş oluyoruz değerli kardeşlerim. Onun için... ...kaderle ilgili... ...şunu söylüyoruz ki bizim... Amel defterimizde yazılacak olan şeyler, kader defterimizde yazılmış olanların ta kendisidir. Biz bunu, hani nasıl ki, nasıl ki önceden bilgisayar başında planlanmış işler vardır. Ama bu işi mesela siz bir proje ile ilgili bilgisayarda yaptınız, ama uygulamaya koymadınız. Bir inşaat projesini yaptınız, bu inşaat projesi demek. İnşaatın kendisi deydi İsa temeli vardır, betonu vardır, dileği vardır Sadece proje Bu proje bilgidir Projenin hiçbir anlamı yoktur Önemli olan inşaatın kendisidir İşte Allah Teala'nın e, ilmi ezelisinde Biliyor olması da Bunun bizzat böyle tahakkuk ettiği değil İnsana Allah'ın e, Ne yapacağını bildiğinden dolayıdır Onun için de Bu arada şunu da bilelim ki aslında insan Allah'ı suçlarken haşa kendisinin de hiçbir gücü olmadığını da bilmedi. Basit bir tane bir meyve yerken bile ben yedim diyor insan. Bir tane elmayı ben yedim. Aslında insan elmayı da kendisi yemedi. Kendisi yedi ama o elmanın arkasında neler vardı. 17 çiğnedi, hazmetti, i̇şte bağırsaklara geçti vesaire. Sonra karaciğer böbrek. Hepsi kendisine has işlevleri gördüler. Basit bir tane meyvede bile vücudun onlarca onlarca organı çalıştı. İnsan hiçbirisinde müdahil değil ama ısırmayı kendisi yaptığı için her şeyi ben yaptım diyor. Onun için de insanın kadere ki insanın eline şöyle bir imkan verilse şu elmayı dense ki al eline bir tane kumanda vücudun tüm azalarını sen planladıysa bunu bile insan yapamaz. Bu kadar çok itinalı, düzenli şekilde o e, ilgili yerlere ulaşıyor ki bunu ancak kaderi mutlak olan, her şeyi bilen, her şeyi planlayan Allah Teala yapar ki Allah Teala öyle yaratmıştır. Onun için de insanın kadere imanı Allah'a imanı anlamına gelir. Allah Teala e, bu yarattığı her şeyi bilgisiyle yaratmıştır ve e, bir başka hadis-i şerifte de peygamberimiz peygamberimiz insanlara insanlara e, bununla ilgili değişik hadislerde insanların buna dalmasını da hoş görmemiştir ki kainattaki ilk emrinde okuyla emredildiğini Biliyoruz, Kur'an-ı Kerim'deki ilk ayet o ayetedir. Kainat yaratıldığında da Allah Teala ilk görevlerden birisi olarak mahlukatın kıyamete kadar yazacaklarını yapacaklarını yaz demiştir diyor Peygamberimiz. Allah Teala kendisi ilk emriyle birlikte e, insanlarda e, her ne yapmışsa bunun yapmasını emretmiştir. Evet. Dolayısıyla da kaderle ilgili Sözlerimizi kısaca toparlayacak Olursak bilelim ki Kadere teslimiyet Kadere iman Allah'a imandır Kadere iman etmesi bir insanın Yoklukları Zorlukları, meşakkatleri Yenmesi anlamına gelir Kendisinde büyük bir güç bulur Ama eğer kadere imanında tereddüt geçirirse Bu insanda psikolojik olarak, ahlaki olarak, inanç açısından bir zafiyet vesilesi olur. İnsanın, her kainatın, varlığın, mülkün, tek sahibinin Allah olduğunu bilmesi, hayatı boyunca da tüm adımlarını buna göre atması gerekir. Dünyavi hesaplar karşısında küçük menfaatler çıkarlar uğrunda hiçbir adım atmaması gerekir. Bilmelidir ki Yaptığı Her şeyin esas sahibi Maliki Allah'tır. Her şeyi bilecek olan, karar verecek olan odur. İşte bu inançta geçmişte de günümüzde de büyük başarılara insanlar imzalar atmışlardır. Büyük savaşlar ancak bu azim, bu tevekkül, bu inanç neticesinde başarılabilmiş, kazanılabilmiştir. Şayet bu kadere imanda biraz gevşeklik göstermiş olsalardı... Hiçbir güç başarlamazdı, Hiçbir önemli iş yerine getirilemezdi. Bugün de bir avuç insanın dünyanın kurulu düzenine karşı küresel güçlere karşı nasıl mücadele ettiklerini görüyoruz. Bu mücadeleler ancak kadere kayıtsız şartsız iman neticesinde gerçekleşiyor. Şayet imanda biraz tereddüt olsa acaba ne olur? Ben de yok ederler mi, yok olur muyum gibi insan e, düşüncelere, şüphelere, şeklere kalır ki kayıtsız, şartsız, tam imanı olan bir insan gözünü kırpmadan ilahi rızaya uygun olarak her türlü adımını atar. Hz. İbrahim de böyleydi. Kendisi ateşe atıldığı zaman büyük bir teslimiyet içerisinde kadere rıza gösterdi ama Allah Teala kendisini ateşten korudu Hz. Musa ve ordusu da Firavun önlerinde deniz arkalarında Firavun olduğu halde ordu büyük bir korkuya kapılmıştı ki Hz. Musa İnne korkmayın Rabbimiz bizimle beraberdir bizi doğru yola iletecektir, bize yardımcı olacaktır dedi. Bu imanla peygamberler de bugün de yeryüzünün her bir köşesinde gördüğümüz küçük küçük azınlık gruplar büyük güçlere karşı işte bu bitmek tükenmek bilmeyen bu güçlü İnançları, idealleri, azimleri neticesinde Bu büyük imanları neticesinde dayanabilmektedirler Onun için de bu imanı hep birlikte sağlamak Kadere rıza göstermek Rabbimize kayıtsız şartsız teslimiyet göstermek Her müminin en büyük hedefi olmalıdır Son hadis-i şerifle de sözümüzü noktalayalım Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Eğer sana bir şey isabet ederse, şöyle yapsaydım böyle olmazdı deme. Ancak Allah böyle takdir etti ve dilediğini yaptı de. Çünkü keşke sözü şeytana yol açar. Şeytanın işine yol açar. İnsan geçmişe dönük keşke dememelidir. Geçmiş geçmiştir. Geleceğe döner, yönelik de iman içerisinde işlerini yürütmelidir. السلام من اهل المسلمين الحمد لله رب العالمين.